Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Nasuh tevbesi bir günaha tevbe edildikten sonra kesin olarak bir daha dönülmemesidir. Bir başka rivayete göre i̇bn Mesud'un şöyle dediği anlatılır. Herkese tevbe kapısı açıktır. Yaptığı tevbe makbuldur, ancak üç kimse hariç. Bunlar kafirlerin başı iblis, hata işleyenlerin başı Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil. Peygamberlerden herhangi birini öldüren kimse. Tevbe edenlere tevbe kapısı açık olup bu kapı batı yönündedir. 40 yılda kat edilecek genişliktedir. Güneş battığı yerden doğunca kadar tevbe makbuldur. Gerçek manada musibete uğramış kişi günah ve şefetlerin kendisini yıprattığı kimsedir. Günah ve şehvetler o kimseyi adeta çürümüş su tulumuna çevirmiştir. Makamların ilki tövbedir. Tövbe olmadan diğer ameller kabul edilmez. Günah işleyen bir kulun durumu ateşe konulmuş yeni bir çömleğe benzer. Çömleğin altında bir müddet ateş yakıldığı zaman çömlek kararır. Şayet işin bittikten sonra vakit kaybetmeden çömleği ateşten alıp yıkarsan, Bu karalıktan bir iz kalmaz. Fakat onu ateşin üzerinde almayıp içinde defalarca yemek pişirirsen o karalık çömlekte yer tutar. Ne kadar yıkarsan yıka hiçbir faydası olmaz. Aynı şekilde günahın hemen ardından yapılan tövbe de kalbin karalığını yıkayıp temizler. Böylece ameller de temizlenir ve onlardan kabul kokusu yayılır. Öyleyse her zaman Cenab-ı Hak'tan tövbeni kabul etmesini dile. Eğer Allah tövbeni kabul ederse huzurlu olursun. Çünkü bu Allah'ın bir hediyesidir ve dilediği kullarına bunu ihsan eder. Çok defa görüldüğü olmuştur. Topukları yarılmış bir köle tövbeye muvaffak olur ama efendisi olamaz. Kadın muvaffak olur ama kocası olamaz. Genç bir kimse muvaffak olur ama yaşlı muvaffak olamaz. Şayet sen, tövbeye muvaffak olduysan, bu, Allahu u Teala'nın seni sevdiğinin delilidir. Çünkü Allahu u Teala şöyle buyurmuştur, ''Şüphesiz Allah, çok tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.'' Bakara suresi. Bir şeyi ancak onun kıymetini bilen kimse gıpta eder. Hayvanın önüne yakut konulsa bile, şüphesiz arpa ona daha sevimli gelir. Şimdi şu iki fırkadan hangisi olduğuna bak. Tövbe edip sevilen kimselerden misin? Yoksa tövbe etmeyip zalimlerden olanlardan mı? allah Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. ''Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir.'' Hucurat Suresi. Tövbe eden kimse kazançlı çıkar. Tövbe etmeyen ise hüsrana uğrar. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş bir şekilde... ''Kaç defa tövbe ettim, her defasında da tövbemi bozdum.'' deme. Hasta olan kimse, ruhu bedeninde olduğu müddetçe yaşamayı ümit eder. Kul tövbe ettiğinde, onun cennetteki evi, yeryüzü, gökyüzü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı sevinirler. Hak Teala, senin seven olarak kalmana razı olmaz. Sevilen olmanı ister.'' Sevilen nerede, seven nerede? Yazıklar olsun okula ki, kendisine ihsanda bulunan Allah'ın isyanını bildiği halde, ona isyan etmeye cüret eder. Allah'ı isyan etmeyi seçen kimse, onun isyanını da bilmez. Ondan korkmayan kimse, onun kadrini bilemez. Ondan başkasıyla meşgul olan kimse, kazançlı çıkmaz. Yazıklar olsun okula ki, Kendisini helâke çağırdığını bildiği halde nefsine uyar. Kendisini doğruya çağırdığını bildiği halde kalbini dinlemez. Asi olduğu Allah'ın büyüklüğünü bildiği halde ona isyan etmekten geri durmaz. Günahkar kul onun azametini bilseydi, isyan etmiş olarak onunla karşılaşmak istemezdi. Mevlasının kendisine yakın olduğunu ve onu gördüğünü bilseydi, Onun yasaklarından daha fazla kaçardı. Yine yazıklar olsun okula ki günahın dünyevi ve uhrevi akıbetini bildiği halde Allah'tan haya etmiyor. Bu kul Allah'ın kudret elinin pençesinde olduğunu bilseydi emir ve yasaklarına muhalefet etmiş olarak onunla karşılaşmak istemezdi. Bilmelisin ki Allah'a asi olmak ezelde ona verilen sözü bozmak, dostluğunu kaybetmek başkalarını ona tercih etmek, nefsin arzularına itaat etmek, haya gömleğini çıkarmak ve Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şeyleri yapmak demektir. Allah'ı asi olmanın bir takım zahiri alametleri vardır. Bunlar, azaların günahlarla kirli olması, gözün ağlamaması, ibadette tembellik, haramdan uzak durmama, arzuladıklarını elde etme hırsı, ibadet yapmaktan duyulan sevincin gitmesi gibi durumlardır. Allah'a ası olmanın batınlığı alametleri ise şunlardır. Kalbin katılaşması, nefsin günahta ısrar etmesi, nefsin arzu ve isteklerinden dolayı kalbin daralması, ibadetlerin lezzetinin kaybolması, kalbi bozan ve orada nurların doğmasını engelleyen şeylerin peş peşe gelmesi, arzu ve isteklerin kalbi kaplaması, kalbe peş peşe şüphelerin gelmesi, varılacak yerin ve hesaba çekilmenin unutulması. Günah işlediğinde bunun neticesi olarak sadece ismin değişecek olsaydı, bu bile ceza olarak sana yeterdi. Zira sen Allah'a karşı itaatkar olduğun zaman, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, ona yönelen anlamında Muhsin ismini alırsın. Allah'a asi olduğun zaman ise Musi, günahkar ve Muriz yüz çeviren isimlerini alırsın. İsminin başka bir isme dönüşmesindeki durum böyledir. Peki, itaat ve isyanın etkileri değişince durumun nasıl olur? O vakit itaat yerine günahtan tat alır, hizmet yerine de şehvetten zevk alırsın. Bu, itaat ve isyanın etkilerinin değişmesi sonucudur. Bir de kulluk vasfın değişirse o vakit halin nice olur. Sen Allah katında güzel sıfatlarla vasıflanmışken bir anda iş tersine döner ve kötü hallerle vasıflanırsın. Bu Allah katındaki vasfının değişmesindeki halindir. Ya Allah katındaki merteben değiştiğinde durumun ne olur? Sen Allah katında salihlerden iken bir anda müfsitlerden olursun. Muttakilerden iken bir anda onun katında hainlerden olursun. Şayet günahın izleri sende açık olarak görülmeye başlamışsa, hemen Allah'tan yardım iste ve ona sığın. Başına toprak saçarak şöyle dua et. Allah'ım beni günahın zilletinden, taatin izzetine yönelt. Yine evliya ve salihlerin kabirlerini ziyaret edip şöyle dua et. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bana rahmetinle muameleyle, nefsini sana galip geleceği şehvetlerle kuvvetlendirdiğin halde mi onunla mücadele etmek istiyorsun? Eğer böyleyse sen gerçekten cahilsin. Kalp itaat suyu ile sulanan bir ağaçtır. Bu ağacın meyvesi ise güzel huylardır. Gözün meyvesi gördüklerinden ibret almak, kulağın meyvesi Kur'an dinlemek, dilin meyvesi zikir, El ve ayakların meyvesi ise hayır işlerine koşmaktır. Kalp ağacı kuruduğunda meyveleri de düşer. Susuzluk şiddetlenirse sen de zikri çoğalt. İlaç kullanmaksızın şifa bulmayı arzu eden hasta gibi olma. Bu hastaya söylenecek söz şudur. İlaç kullanmadıkça şifaya kavuşamazsın. Düşmanla savaşta hiçbir haz ve zevk yoktur. Savaşta ancak mızrakların ucu vardır. O halde sen de nefsinle mücadeleye giriş işte en büyük cihat budur. Bir ki evladını kaybeden anneye bayram yoktur. Bayram nefsini kahreden kimse içindir. Bayram ancak dağınıklığını toplayan kimse içindir. Bir adam manastırın önünden geçerken oradaki rahibe ''Ey rahip bu topluluğun bayramı ne zamandır?'' diye sormuş. O da bağışlandıkları gündür diye cevap vermiştir. Senin nefsine olan durumun eşini meyhanede bulup kendisini bundan men ederek oradan çıkarmak yerine ona güzel elbiseler ve lezzetli yemekler getiren kimsenin durumuna benzer. İşte sen de aynı şekilde nefsin namazı terk ettiğinde onu bundan men etmek yerine nefsine çeşit çeşit yemekler ve tatlılar yediriyorsun. büyüklerden biri gafirlerin kalp kokularını almamak için 40 sene cemaate katılmamıştır. O halde dünyanın için gerekli olan menfaatleri bildiğin halde ahiretin için gerekli olan menfaatlerden nasıl cahil kalabiliyorsun? Ahirette kendi faydasına olan şeyi bilenle senin durumun şuna benzer. O kişi bir araziye çıkar, kendisine gerekli yiyecekleri araştırıp bularak depolar. Sen ise sana faydası olmayacak şeyleri, seni helak edecek şehvet yılanlarını ve günah akreplerini toplamısın. İnsanlar günü geldiğinde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları yiyecekleri toplarken, senin sana zarar verecek günahları toplaman cehalet olarak sana yeter. Hiç evine yılan getirip besleyen birini gördün mü? İşte sen bunu yapıyorsun. Senin için korkulacak en zararlı şey, küçük günahları hafife almandır. Çünkü çoğu defa büyük günahları, günahtan sayarak dikkate alıyor ve onlar için tövbe ediyorsun. Küçük günahları ise hafife alıyor ve onlar için tövbe etmiyorsun. Bu durumda senin halin bir aslanla karşılaşan kişinin durumuna benzer ki, allah Teala o kişiyi aslandan kurtarır fakat, Daha sonra karşısına elli kurt çıkar ve kurtlar kendisini öldürüp helak eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığını şeyip ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Nur suresi. Büyük günah Allah-u keremi yanında çok küçüktür. Fakat küçük günahta ısrar edersen bunlar büyük günaha dönüşür ve seni helake sürükler. Çünkü zehir az da olsa öldürür. Küçük günahlar ateş kıvılcımı gibidir. Çok defa küçük bir kıvılcım koca bir şehri yakar.